الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fis sema. Ve alim. müminler nefis tezkiyesi nefis terbiyesi ve muhasebesi ile ilgili konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin yanında şu ayeti okuyor. İnnellezîne hum min haşyet rabbihim müşfikûn. O müminler ki Allah'tan korkularına Allah'a sığınırlar, ondan şefkat göstermesini, kendilerine merhamet etmesini isterler. Onlar ki, Allah'tan korktukları için yine Allah'a sığınırlar, Allah'a iltica ederler. وَالَّذِينَهُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ rabbihim O müminler ki, Rablerinden gelen ayetlere hakkıyla iman ederler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ O müminler ki Rablerine hiçbir şeyi ortak koşmazlar. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَهُ O müminler ki Rablerinin kendilerine bahşetmiş olduğu rızıklardan infak ederler. Ve onlar bu haldeyken Kalpleri titrer Allah'ın Azabını hatırlarlar da Kendilerine verilen nimetlerden Hesaba çekileceklerini Hatırlarlar da Kendilerine Bahşedilen Nimetlerin Hesabının zorluğunu Akıllarına getirirler de Bu düşünce ve tefekkür ile kalpleri Allah korkusundan titrer. Enhum ila rabbihim raciun. Dönüşlerinin gidiş, gidişlerinin Allah'a olduğunu bildikleri için ve bunu daima hatırda bulundurdukları için kalplerini bir hashiyet bir korku bürür, emin olmadıklarından acaba af edilecekler mi edilmeyecekler mi? Acaba kendileri cennetle mi müjdelenecek yoksa cehennem ile tehdit edilecekler? Hangisi olacağını, hangisinin buku bulacağını bilmediklerinden dolayı. Bu konudaki bilgisizliklerinden dolayı kalpleri ürperti içerisindedir, korku içerisindedir. Ulaike yusari'ûne fil hayrat O müminler ki her türlü hayırda birbirleriyle yarışırlar. O müminler ki her türlü hayırda her türlü ibadette, her türlü taatta, hayır ve hasenatta, sadakada, yardım etmede birbirleriyle yarışırlar. Yarış içerisindedir onlar. Hayatları hayırda yarışmakla geçer, şerde değil. Malda, mülkte değil. Benim binan, senin binandan daha uzun olsun. Konusunda değil. Benim villam senin villandan daha güzel olsun. Benim param senin parandan daha çok olsun. Benim evim senin evinden daha güzel olsun. Benim arabam senin arabandan daha lüks olsun diye değil. Onlar, benim ahiretim daha güzel olsun Seninki de güzel olsun diye yarışırlar. Haset etmeden. Ahiret yurdumdaki sarayım güzel olsun. Seninki de güzel olsun. Hadi yarışalım. Sen de yarış. Ben de bu yolda gayret sarf edelim. Beraberce koşalım derler. O müminler. Birbirlerini hayra, iyiliğe Ahiret yurdunun nimetlerine, Firdevsi i cennetlerine davet ederler. Bu konuda aralarında yarışırlar, birbirlerini teşvik ederler. Onlar o mü'minler. وهم لها سابقون Onlar ahiret yurdunun nimetlerine, ahiret yurdunun cennetlerine adeta koşuşurlar o nimete bir an önce varmak için yarışırlar. Bu ayeti okuyor Peygamberimiz. Hz. Ayşe'nin yanında hanımı annemiz, mübareke annemiz, mübareke mutahara annemiz. Bu ayeti duyunca Hz. Ayşe radıyallahu anha Allah'undan razı olsun diyor ki "Söğürttü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu evet. Bu ayeti kerimenin sırrından, manasından, bu ayeti i kerimede kastedilen insanların kim olduğundan peygamberimize sordum. Bunlar kimlerdir? Neden bunlar kalp ürperti içerisinde? Neden korkuyorlar? Neden bunlar işleri güçleri hayırda yarışıyorlar? Mallarını Allah yolunda infak ediyorlar. İbadetler konusunda aralarında yarışıyorlar. Onlar kalp ürperti dolu ve bir an dahi olsa ahirete yolcu olduklarının bilincini kaybetmiyorlar. Bunlar olsa olsa çok günah işlemişlerdir diye düşünüyor Hazreti Aişe. Aklına böyle bir şüphe geliyor. Acaba bunlar çok mu günah işlediler de bu kadar korkuyorlar. Neden? Bunlar işleri, güçleri bırakmışlar. Ahiret yurdunun cennet olması, Allah'ın manfiretine ulaşmaları, cehennemden azat olmaları için Müthiş bir gayret gösteriyorlar. Yarışıyorlar. Normal yapmıyorlar bu işi. Aralarında yarışıyorlar. Yani bu işi yaparken nefes nefese kalıyorlar. Yarışıyorlar. Öyle hele bir gidelim de şuraya fakir var yardım edelim. Aheste aheste gitmek değil. Koşuyorlar adeta. Böyle bir şey. Bunların bu telaşı. Bu ayeti kerimede anlatılıyor. Hz. Hatice'nin Ayşe'nin aklına hemen şu geliyor. Olsa olsa bunlar çok günah işlediler ki bu kadar gayretliler. Soruyor. Ey Allah'ın Resulü. Bu ayeti kerimede kastedilen insanlar kimler ya? Ehumu'l-lezîne yeşrebûne'l-hamra ve yeznunâne ve yesriqune. Ey Allah'ın Resulü. Şu kastedilen insanlar, şu ayette kastedilen insanlar, o kalpleri korkudan titreyen insanlar... Hayatlarında içki içenler mi? İçki içtiklerinden dolayı pişman olanlar mı? Çok zina edip zina etmelerinden dolayı pişman ettiklerinden dolayı pişman olanlar mı? Hırsızlık yaptıklarından dolayı bunun cezasından korkanlar mı? Hayatları içki, kumar, eğlence, zina Flört ve haram yeme, hırsızlık haram yeme. Acaba hayatlarında bunları yapanlar mı bunlar ey Allah'ın Resulü diye soruyor Hazreti Aişe. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki La yabnetes siddin Ey sıddık kızı Ebubekir'in kızı. Öyle değil öyle değil diyor. Onlar onlar değil. Velakinnehum ellezina yusumun ve yusallun ve tessedukun ve khafun Bu ayetin kastettiği insanlar kim biliyor musun? Bunlar namaz kılarlar. Oruç tutarlar. Allah yolunda mallarını infak ederler. Ancak Bunların kabul edilmeyeceği konusunda endişeleri var. Bu ibadetlerinin kabul edilmemesinden korkarlar bu insanlar diyor. Nerede zina hiç ki? Böyle bir şey yok. Hırsızlık yok. Bunlar bu tür günahlardan beri insanlar. Ancak oruçlarını tutuyorlar, namazlarını kılıyorlar, zekatlarını veriyorlar, zina etmiyorlar. İçki içmiyorlar. Haram yemiyorlar. Hırsızlık etmiyorlar. Yapmış oldukları ibadetlerin kabul edilmeyeceğinden korkuyorlar. Bu ayetin kast, ayette kastedilen insanlar bunlar diyor. Ey Ebu Bekir'in kızı diyor. fil hayrat.'' O insanlar ki her türlü hayırda birbirler, birbirleriyle yarışırlar diyor. Bu hadis-i şerif değerli kardeşlerim. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile mübareke mutahara zevcesi, mübareke annemiz Hz. Ayşe arasında geçen bir diyalog. Bir soru ve bir cevabı. Buradan alacağımız hisse nedir? Ya biz bugün Etrafımızda birçok insan var. Zina var. içki var. Haram yeme var. Ama korku da yok. Yani hiçbir zaman korku da duymuyorlar. Yani yarın öleceksin dediğin zaman olsun diyor sorun değil. Ne yani? Ölürse bilir. Korku da yok. Sahabe nasıldı? Allah'ın mümin diye vasfettiği mümin kulların kulları olarak gördüğü sıfatlarını, özelliklerini belirtmiş olduğu kullar kimler? Bakın. Zina yok, hırsızlık yok, içki yok, kumar yok. Efendim, böyle bir şeyler yok. Oruç var, namaz var, sadaka vermek var, her türlü hayırda yarış etmek var. Bunlar Kalpleri ürperiyor Allah korkusundan. Bu ibadeti yapanlar, bu haramları işlemedikleri halde bu ibadetleri yapanların kalpleri ürperiyor. Neden? Yaptıklarımız boşa çıkarsa diye korkuyorlar. Yani niyetimiz iyi olmaz da, niyetimizde bir eksiklik olursa acaba ya Allah kabul etmezse ben bunu yaptım, ibadeti yaptım, güzel yaptım ama olur ki Allah eksik görür, kabul etmez yani. Bundan korkuyor bu insanlar. İşte allah Teala onlara mümin diyor. Onlar Allah'ın güzel kulları diyor. Ama bakın bugün her şey var. insanlarda. eğlencedir, her türlü haram, çavgı, zina, flör, açıklık, saçıklık, rezillik, rüsvaylık, haram yeme, gıybet, dedikodu, her şey var. Bir şey eksik. Bir şey eksik. Allah'tan korku eksik. Ahireti düşünme eksik. Hesap verme korkusu eksik. Ne olacak bizim halimiz? Ne olacak bizim halimiz? Eski müminler, eski insanlar her türlü hayır yapıyor. Namazın, niyazını, her şey ibadetini yapıyor. Büyük haramlardan sakınıyor. Bir de korkuyor ki benim halim nice olur. Allah kabul etmezse nece olur. Ondan korkuyor. Bugün ibadetler yok. Haramlardan sakınma yok. Korku da yok. Neresinde bunun iman diye sorarlar insana. Neresinde bunun iman? Neresinde bunun Müslümanlık? Neresinde bunun müminlik? Müslümanlık bu mudur? Mümin olmak bu mudur? Şaka mı ya bu işler? Allah'tan korkmak bu mudur? Cenneti ummak bu mudur? Cehennemden sakınmak bu mudur? torun, torba, kızın, gelinin efendim evden çıkıyor üzerinde bir kıyafet var aman Allah'ım yatak kıyafeti diyemiyorsun evladım torunum, kızım, gelinim sen bu kıyafette nereye çıkıyorsun ya ben hane reisi olarak buna müsaade etmiyorum seni kıskanıyorum Allah bunu haram kıldı, yasak kıldı yapma bunu, çıkamazsın dışarı bu şekilde beni çiğnemedikçe çıkamazsın beni reddetmedikçe çıkamazsın diyemiyorum ama bu denmesi lazım. Denmesi lazım. Sokaklarda geziyoruz. Şöyle 10 sene sonra bu memleketin hali ne olacak diye merak ediyor. Yani korkuyoruz yani ne olacak halimiz diye. Birkaç tesettürlü insan kalmış. Onun da yanındaki kızı çıplak geziyor. Annesi en azından biraz tesettürü var. Kızı çıplak. Yarın bu büyüdüğü anne olduğu zaman ne olacak? O, o mezara girdiği zaman toplumda kapalı, tesettürlü bayan kalmayacak. Ne olacak bizim ailemiz? Önümüzde hiç kaçamayacağımız bir ölüm var, bir hesap var. Hocalar böyle konuştuğu zaman sıkılıyoruz, daralıyoruz tabii. Birçok camide konuştuğumuz zaman, mesela geçen bir camide sohbetimiz oldu camiden çıkanlar hani kulağıma geliyor adamlar hoca sana ne milletin açıklığından saçıklığından bakmayı versen ya sana millet rahat gelsin diyor adam camiye gelmiş ya sen camiye mi geldin sen müslüman mısın ne demek yani sana ne? Böyle şey olur mu ya sen müslümansan mümiz böyle bir şey diyemezsin ki diyemezsin Allah'ın ayetlerini okuyoruz. Eğer bir Müslüman, camiye gelen bir Müslüman Allah'ın ayetleri okunduğu zaman buna gıcık kaparsa o kafirdir. Kesinlikle kafirdir. Söyleyeyim. Allah'ın ayetlerine gıcık kapan bir sözüm olan Müslüman kendini boşuna kandırmasın kafirdir. Allah'ın ayetlerine gıcık kapıyoruz. Değil mi? Oku bu ayetleri. Zinadan bahsetme. Tesettürden bahsetme. Haramlardan bahsetme. Ne yapacağız? Ya arda bir şey işte. Müslümanlık güzel olmaktır, ahlaklı olmaktır. Namazını kıl hadi bakalım. Heh, böyle iyi. Daha milletin sokağına, çarşısına, giysisine, kuşamına, alışverişine, haramına, helaline, yediğine, içtiğine, düşündüğüne ne karışıyorsun sen diyordum. Sen diyor işin camide hala git diyor namazını kıldırıyor. Ne yapıyorsun vaz ediyorsun? Ahlaktan şuradan buradan bahsedecek git maaşını al baş keş için şey olmaz. Öyle diyor. Ama öyle değil. Öyle değil. Öyle diyen insanlar var ama onların dediği gibi olmaz bu şey. Tabii bu oluyor yani ne yapalım? Her gittiğimiz yerde değerli kardeşlerim, sözün meclisten dışarı her gittiğimiz yerde cami cemaati içerisinde eleştirenler özellikle bu konulardan bahsettiğimiz zaman bu hocaya ne oluyor da bunlardan bahsediyor diye homurdananlar oluyor. Bu Müslümanlık göstergesi değildir. İman göstergesi değildir. Ters, tersine imansızlıktır. Yani bir ayeti okuduğumuz var. Şu ayeti ben okudum. Ya istemiyorum ben bu ayeti. Okuma. Gıcık kapıyorum ben bu ayetin manası. Dediğin zaman ortaya Müslüman alakası kalmadı. İslam'dan çıkar. Camiye de gelse, namaz da kılsa Müslümanlıktan çıkar. Fela ve Rabbike La yu'minûne Hatta yuhakkimûke Fîmâ şecerâ beynehum Allah Senin Rabbin adına yemin olsun ki Allah diyor, peygamberimize söylüyor. Senin Rabbin adına yani Kendi adına Allahu Teala yemin ediyor. Onlar imansızdırlar, iman etmemişlerdir. Ta ki aralarında çıkan bir anlaşmazlık konusunda Resulüm olarak seni hakem tayin etmedikçe Allah'ın emirlerini, Kur'an'ın emirlerini hakem tayin etmedikçe Allah'ın Resulünün elçisinin emirlerini hakem tayin etmedikçe onlar imansızdırlar, iman etmemişlerdir diyor Allahu Teala. O yüzden Kur'an hakemdir. Kur'an son sözü söyleyen kitaptır. Peygamberimiz son sözü söyleyen elçidir. Biz kafamıza göre böyle olsa daha iyi olurdu, şöyle olsa daha iyi olurdu diyemeyiz. Aramızda bu mu doğru şu mu doğru tartışmasını yapamayız. Kur'an ne diyorsa olur kardeşim. Bilmiyorsan geleceksin Kur'an'a bakacaksın. Kur'an işte Kur'an. Kur'an'da her şeyi söylüyor. Peygamberimiz her şeyi söylüyor. O yüzden değerli kardeşlerim bizler cami cemaati içerisinden de olsa bu tür ayetlere homurdanan insanları kale almadan ölümüne dahi olsa Allah'ın ayetlerini anlatmaya devam edeceğiz. Kur'an'ın hakikatini anlatmaya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini sünnetini sözlerini emirlerini, nehirlerini anlatmaya devam edeceğiz. Bunu bizden kimse alamaz. Kimse bunu engelleyemez. Hiç kimse. Bu camiler Allah'ın evleridir. Bu kürsülerde Kur'an konuşulur. Bu mihraplarda Kur'an anlatılır. Adam dışarıdan gelip de orada Kur'an'ı anlatma diyemez. Allah'ın evlerinde Kur'an, Kur'an'ın istediğin ayetini okuyamazsın diyemez. Diyenler var. Diyemez. O insana diyoruz ki sen yanlış yere geldin kardeşim. Burası Kur'an mihrabıdır. Kur'an mihrabıdır. Kur'an kürsüsüdür. Burada Kur'an okunur. Manası söylenir. Gerçekler neyse ifade edilir. Hoşuna gitmiyorsa sen bilirsin ama lütfen insanların içerisinde huzursuzluk çıkarma, homurdanma. Hoşuna gitmiyorsa de ki ey nefsim Kur'an okundu şu ayet okundu senin hoşuna gitmedi. Sen münafık mısın ya? Sen Müslümanım diye camiye geldin. Eşin niye Kur'an'ın ayetlerini sindiremiyorsun? Demek ki sen hasta bir adamsın sen. Senin Müslümanlığında şüpheler var, hastalıklar var. O zaman ey nefsim gel seni tamir edeyim diyecek, tövbe edecek. Gözleri yaşla dolacak, tekrar camiye dönecek, mü'min olarak dönecek. Anlat hocam diyecek. Söyle hocam diyecek. Kur'an'ın bütün ayetlerini anlat diyecek. Bu kürsü Kur'an kürsüsüdür diyecek. Ben hata ettim diyecek. Bunu demedikçe bunu demedikçe hakiki Müslüman olamaz. Bunu diyecek. O yüzden e, Hocalarımız bu konuda Ya hocam her şeyi anlatıyoruz Cemaatten kızan oluyor, şey oluyor En iyisini hiç değinmeyelim bu konulara Diyorlar Anlatmıyorlar Değerli hocalarım Bu konuda aslında Hayır, hakkı tercih etmeleri lazım Ne olursa olsun hakkı söylemek lazım bunun hesabını vermek çok zordu hoca olarak. Hani cemaat de zor verir de hoca hep zor verir bunun hesabını. Bunun hesabını biz veremeyiz. O yüzden bıkmadan peygamberimizin uğramış olduğu hakaretleri göz önünde bulundurarak onun manla canına, ırzına her şeye kast edilmişti peygamberimizin. Ama susmadı anlatmaya devam etti. Ölümünü anlatmaya devam etti. Kur'an'ı anlattı insanlara. Onun secdetmesini engellemişlerdi. Öldüreceğiz seni demişlerdi. Konuşma bunları, anlatma bunları. Demişlerdi ama o anlatmıştı. İşte budur. Hocalık. Hocalar peygamberlerin varisleridir değil mi? E bu varisler böyle güle oynaya giderek olmaz. Canını koyacaksın ya. Malını koyacaksın orada, Her şeyini koyacaksın ortaya. Bu iş böyle. Bu dava böyle kolay bir dava değil. O yüzden nefsimizi kontrol altında bulunduralım. İçinde herhangi bir hastalık varsa çıkarıp atalım. Kur'an'a uymayan, sünnete uymayan hangi düşünce varsa. Bir ayet okunduğu zaman için ona rahat etmiyor, için bunalıyorsun. ya yani bu ayet ya çok ağır yani olmasa cık cık falan. Böyle bir halimiz varsa hemen tövbe tövbe. Tövbe edeceğiz. Aman yarabbi. Tövbe edeceğiz bu. Ey nefis, ey kalp sen nasıl böyle bir şey düşünebilsin Allah'ın ayetine sen teslim olmuyorsun. Ya sen kim oluyorsun Allah'ın yarattığı bir kulsun sen. Nasıl nasıl homurlanıyorsun sen? Diye gerekirse kendin tokatlayacaksın. Aklını yumurtlayacak ama aklını başına al diyeceksin yani. Olmaz. O yüzden yürekten, canı, gönülden iman eden müminler olacağız inşallah. Allah cümlemize hakkı nasip eylesin. Hakka yönelmeyi nasip eylesin. Batıldan bizi saklasın değerli kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Ee, tabii ki bu meseleler anlatırken bazen nahoş bir takım durumlar oluyor. Ee, ancak sizler de bizleri mazur görün. Sözümüz meclisten dışarıdır sözümüz meclisimizden dışarıdır. camimizden dışarıdır ama bu tür vakalarda dışarıda görüyoruz. Başka yerlerde görüyoruz. Üzülüyoruz. Olmaması lazım diyoruz. Allah inşallah o kardeşlerimize de hakikati, imanı nasip eder. Bu Akhru davana enel hamdulillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nabiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi